Casiye Suresi 23. Ayetten itibaren Şimdi bana haber ver Heva ve hevesini ilah edinmiş Kendini bir ilim üzerine Allah şaşırtmış Kulağını, kalbini mühürlemiş Gözüne de bir perde gelmiş bir adama Allah'tan başka kim hidayet edebilir? Hala iyi düşünmeyecek misiniz? Dediler ki bu hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o kesintisiz zamandan başkası helak etmez. Halbuki onların buna dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar. Karşılarında açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman onların eğer iddianızda doğrucularsanız ölmüş atalarımızı diriltip getirin demelerinden başka tutanakları yoktur. De ki sizi Allah diriltiyor. Sonra sizi O öldürüyor. Bir Bilahare yine sizi hakkında hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününe O getirip toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Batıla sapanlar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 Karşınızda ayetlerim okunurken büyüklük taslayanlar, günahkarlar ruhu olanlar sizler değil miydiniz? Ey kafirler! Size şüphesiz Allah'ın varı haktır. O saatin geleceğinde asla şüphe yoktur denildiği zaman siz o saatte neymiş bilmiyoruz. Tereddütten başka bir zanda bulunmuyoruz. Biz onun muhakkak geleceğine ''Kati inanç ve bilgi besleyenler değiliz.'' demiştiniz. Onların yaptıkları amellerin kötülükleri kendileri için açığa çıkmış, alay edip durdukları şey onları çek çevre kuşatmıştır. Şöyle denilmiştir. ''Siz bugününüze kavuşmayı nasıl unutmuş idiyseniz, bugün biz de sizi öylece azapta bırakacağız.'' Yeriniz ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bunun sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini bir eğlence edindiniz. Sizi dünya hayatı aldattı. İşte bugün onlar ne buradan çıkarılırlar ne de onların tarziyeleri kabul edilir. Şu halde hamd,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 Değerli dinleyenler Ahkaf suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 21. ayette geçen Ahkaf kelimesinden alır. Surenin dehr ve şeriat olmak üzere iki ismi daha vardır. Tamamı 35 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bu kitabın indirilmesi mutlak galip yecane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri ancak hakkın ikamesine sebep olarak ve belirli bir vade için yarattık. Küfredenler korkutuldukları şeyden yüz çeviricilerdir. De ki Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınızın ne olduğunu bana haber verin. Onların yerden hangi şeyi yarattıklarını bana gösterin yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var bundan evvel bir kitap yahut bir ilim artığı varsa davanızda doğrucularsanız bana getirin Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kişiye tapmakta olan kimseden daha sapık kimdir halbuki bunlar onların tapmalarından da habersizdir İnsanlar mahşerde bir araya toplatıldıkları zaman bunlar onların düşmanları olurlar. Onların taptıklarını inkar ederler. Karşılarında açık açık ayetlerimiz okunduğu vakit içlerinde o küfredenler kendilerine o hak gelince bu apaşikar bir büyüdür dediler. Yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurdumsa, o halde siz Allah'tan bana gelecek azabı savmaya hiçbir veçile güç yetiremezsiniz. O, sizin ona dair ne taşkınlıklar yapıp durduğunuzu çok iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ben ben peygamberlerden ilk defa gelmiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben bana vah yolunmakta bulunanlardan başkasına uymuyorum. Ben Allah'ın azabı ile apaçık korkutandan başkası da değilim." de ki: "Bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş olup da siz buna rağmen onu inkarla küfrediyorsanız, ve İsrail oğullarından bir şahit de, onun benzerine istinaden buna şahitlik edip, iman etmiş olduğu halde, siz iman etmeyi kibrinize yediremiyorsanız, zulmetmiş olmaz mısınız? Şüphe yok ki Allah, o zalimler güruhunu muvaffak etmez. O kafirler, iman edenler hakkında dediler ki, eğer,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 ben sana döndüm. Şüphesiz ben sana teslim olanlardan. İşte bunlar ki cennet yaraanı içindedirler. işlediklerinin en güzellerini kabul edeceğimiz, günahlarından geçeceğimiz kimselerdir. Bu onların vaadoluna geldikleri dost doğru bir söz vermedir. Ana ve babasına öfrettiği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 onlara tamamen ödemek içindir küfredenler ateşe sunulacakları gün denilir ki siz bütün zevklerinizi dünya hayatınız içinde yaşayıp bitirdiniz bunlarla safa sürdünüz işte yeryüzünde haksız yere kibirlenmekte ve fıska sapmakta olmanıza mukabil bugün horluk azabı ile cezalandırılacaksınız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 Tekrar tekrar açıkladık. O vakit Allahı bırakıp da güya Allah'a yakınlığa vesile edindikleri düzme ilahlar onların azabını savmaya yardım etmeli değil miydi? Bilakis bunlar kendilerinden ayrılıp gayb oldular. Bu onların yalanlarıdır, uydurmakta oldukları şeydir. Yadet o zamanı ki. Cinlerden bir tayfeyi Kur'an dinlemeleri için sana doğru çevirmişti. İşte bunlar onun huzuruna gelince birbirine ''Susun, dinleyin'' demişler. Okunması bitirilince de kendilerini azapla korkutmaya memur olarak kavimlerine dönmüşlerdi. ''Ey kavmimiz'' dediler. ''Hakikat biz Musa'dan sonra indirilmiş olan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 Küfredenler ateşe sunulacakları gün kendilerine denilecek ki bu azap gerçek değil miymiş? Onlar evet Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir diyecekler. Allah da küfrede geldiğinizde mukabil tadın azabı diyecek. O halde peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sabret.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 Değerli dinleyenler, Muhammed suresi Medine'de indirilmiştir. Yalnız 13. ayetinin hicret esnasında mağarada indiği rivayet edilir. Surenin 2. ayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçmektedir. Sure adını buradan almaktadır. Surenin bir diğer adı da Kıt'al suresidir. Tamamı 38 e aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Küfredip de Allah'ın yolundan yüz çevirenlerin amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman eden, iyi iyi amellerde bulunan Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen bir hattır, iman eden kimselerin de günahlarını bağışlamış, hallerini iyileştirmiştir. Bunun sebebi şudur. Küfredenler batıla uymuşlar, iman edenlerse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 Öyleyse bu onlara geldiği vakit, düşünüp ibret almaları kendilerine ne fayda verecek? Binaenaleyh, fırsat eldeyken şu, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur hakikatini bil. Hem kendinin, hem erkek müminlerle kadın müminlerin günahının bağışlanmasını iste. Allah dolaştığınız yeri de bilir, barındığınız yeri de. İman edenler, ''Cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi?'' derlerdi. Fakat hükmü baki bir sure indirilip de içinde muharebe zikrolmayınca, kalplerinde maraz bulunanların, ölüm zamanında üstlerine baygınlık gelmiş olanların bakışı gibi sana bakmakta olduklarını gördün. Onlara uygun olan itaatti, güzel söz söylemekti. Bunun için onlar iş ciddiyleşince derhal,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 Ant olsun sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah amellerinizi bilir. Andolsun, olsun sizi imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahitleri ve savru sebat edenleri belirtelim. Haberlerinizi açıklayalım. Hakikat küfredip de Allah yolundan sapanlar, hidayet yolu kendilerine besbelli olduktan sonra bile...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 onları katiyen bağışlamaz. Onun için gevşek davranmayın. Siz galipken sulha davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir. Amellerinizin mükafatını asla eksiltmez O. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman eder, sakınırsanız, size mükafatlarınızı verir o sizden mallarınızın tamamını da istemez eğer sizden onların tamamını ister bu suretle sizden talepte ileri giderse cimri olursunuz ve bu sizinkilerinizi açığa çıkarır İşte siz Allah yolunda harcamaya davet edilmekte olanlarsınız fakat içinizde cimrilik edenler vardır. Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah ganidir. Sizse fakirlersiniz. Eğer yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar. Fetih Suresi Değerli dinleyenler Fetih suresi Hicri 6. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybi antlaşmasını yaptıktan sonra Medine'ye dönerken indirildiği için Medine'de indirilen surelerden kabul edilir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hakikat biz sana apaçık bir fetih verdik. Bu Geçmiş ve gelecek günahını Allah'ın bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni bu sayede doğru yola iletmesi içindir. Ve Allah'ın sana çok şerefli bir muzaferiyetle yardım etmesi içindir.